476, numaralı konu, kadınların savaşa katılmalarının doğru olmayışı, Hazreti Peygamberin savaşa gitmek isteyen Ümmü Kevşe'ye izin vermemesi, evet, beni huza boyundan olan Ümmü Kevşe Hazreti Peygamber'e, falan falan yere giden askeri birlikte beraber gitmeme izin verir misin, deyince Hazreti Peygamber, hayır, dedi, Ümmü Kevşe, ey Allah'ın Resulü, ben savaşmak istemiyorum, ancak yaralı ve hastalara bakmak, onları tedavi etmek ve kendilerine su vermek için izin